Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler Nisa suresinin 43. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Sevgili Peygamberimiz, Medine'de devletini kurmuş. Mekke'de nazil olan ayet-i kerimeler, genellikle imana, ahlaka ait ayet-i kerimeler. Medine'ye varınca, devlet kurulunca, insan ilişkileri... İnsanın daha doğru ve daha güzele nasıl kavuşacağı konusunda Allah'a kulluğun, halka yönelik hareketlerin nasıl olacağını öğretmek üzere ayetler nazil oluyor. Çokça ilişki içen bir toplum. Onların düzeltilmesi lazım. Önce Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesinde içki ile kumara değinmiş ve Rabbim demiş ki ve مُهُمَا اَكْبَرُ min نَفْعِهِمَا Bu içki ile kumarın günahı insana ve topluma zararı faydasından daha fazladır, daha büyüktür demiş. Üç çok sahabe ayetin işaret ettiği manayı anlamışlar. Hemen işliği bırakmışlar. Ama kesin bir yasak olmadığımdan dolayı devam etmişler. Derken bu ayet-i kerime nazil olmuş. Ya eyhellezine amenu la taqrabu's salate ve entum sukara. Ey iman edenler, sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Bu ayet siyasilerimizin dilinde de, halkımızın dilinde de şöyle meşhur olmuş. Hani Bektaşiye sormuşlar, niçin namaz kılmazsın? E Kur'an'da ayet var, la takrabus salah diyor. Namaza yaklaşma diyor, ben de kılmıyorum karşısındaki demiş ki ama ayetin devamı var. O da demiş ki ben hafız değilim. Sözün ilerisini getirmeyenler için genelde bu ayet kullanılır. Güzeldir. Kullanılması da iyidir. Hani bir zaman gelmiş ki insanlar Kur'an'la konuşur olmuşlar. Öyle olsun. Kur'an'la konuşur olduğu dönemlerde de dünyayı yönetmişler yarımız. Hatta talemü mat Ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Onun için hani gece yatsıdan sonra içerler sabah namazına ayıkırlarmış. Veya sabah da içerler öğleye kadar ayıkırlarmış ama bu arada bir kısım sahabe de yine bast geçeceğim. Rabbim istemiyor bunu demiş. <gülüyor> Sonra tabii Maide suresindeki Ya eyühellezine amenu inmel hamru ve meysiru vel ansabu vel azlamu ridsub min amelis şeytani fe tenib. Fe tenib. Bu şeytanın işlerindendir. Kaçınınız. Bu işkiden diğer yasaklarda da var. İşki içmek kesinlikle yasaklanınca sahabe öyle bir eğitilmiş ki hiç kimse tereddüt etmeden evlerindeki şarap güplerini döküvermişler. Evet. Namaza başka nasıl yaklaşılmayacak? Böyle cünüben. Cünübken de banyo yapmadan e, namaz kılınmaya. Ancak illâ ise bilin. yolcu olan başka, yolculukta cünüp olmuş ama yıkanacak su bulamamış. O hariç, onun için bir kolaylık getiriliyor. Cünüp yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmamaz. Ve imkündüm merda ev ve ala seferin evcayi ahadım imküm min al qaıtı evlam üstümün nisa'ı, falam tajidu mâ'ın fteymanu caydan tayıvan, famsapu bi vijouh küm b aydi küm, inna Allahı yolculuk halinde olabilirsiniz. Böyle durumlarda tuvalete gidip gelmişseniz eşinizle birlikte cinsel ilişkide bulunmuşsanız günüb oldunuz şimdi suyu da bulamamışsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm ediniz teyemmüm nasıl yapılacağını da nerelerin meshedileceğini de ifade ediyor Elleriniz ve yüzlerinizi meshediniz toprakla diyor Allah Celle Celal. Dinimiz kolaylık dinidir. Zorluk dini değildir. Bütün mesele Allah'ın emrettiğini yerine getirmek, kulluk görevimizi hakkıyla ifa etmektir. Teyemmümü şu anda bile mesela ben İstanbul şehrinde birçok kişinin bana telefon ettiğini biliyorum. Kadın veya erkek, yatalarım. ''Çocuklarım sabahleyin işe gidiyorlar. Yanıma yiyeceğimi ve suyumu bırakıyorlar. Ben içebilecek kadar gücüm yetiyor. Abdest alma imkan ve ihtimalim yok.'' diyor. ''Ama namazımı kılmak istiyorum.'' diyor. Ben de diyorum ki hemen yanı başındaki duvara veya bazı aileler tuğla bırakıyorlar Evlerce yatağının yanına, tuğlanın üzerine ellerini vuruyor. Yüzünü yıkayıp üstü ediyor. Sonra ikinci vuruşta e, sol eliyle sağ elini dirseğine kadar her tarafına değecek şekilde gezdiriyor. Sonra sağ eliyle de sol kolunu dirsekten ele kadar, parmağın ucuna kadar. Oraları mesediyor. ve de namazını kılıyor. Abdestle kılınan namazla, teyemmümle kılınan namaz arasında Allah katında hiçbir fark yoktur. Ancak suyum olduğu yerde teyemmüm olmaz. Su olur da suya ulaşamayabilirsiniz. Hastalık nedeniyle kullanamayabilirsiniz. Hani bir arkadaşım 12 Eylül'de içeriye alındı. Çeşmeden suyu görüyoruz diyor dışında. Bulunduğumuz yerin bir askeri güsleye bizi 200 kişi bir askeri hangarın içerisine dolduruldu. Camdan suyu görüyoruz. Ama abdest almaya izin vermiyorlar. Ben de savcı, solcu iki tarafı da diyor. Zaten güzel konuşan çok değerli bir arkadaştı. Hiç istisnasız. İki yüzü de böyle hizaya dizildiler, karşılarına geçtim, kolları sıvadım, onlar da sıvadılar ve toplu halde teyemmüm yaptık. Orada diyor namazımızı öyle kıldık. Su bize mesafe olarak bir metre ileride ama duvarın arka tarafında ve ulaştırmıyorlar namazda geçmek üzere o zaman yine teyemmüm yapılıyor. <gülüyor> Elem tera ilellezine ütü nasiben minel kitabi. Yeştegûne dalâlete ve yüridûne ente zıllü s Şu kendilerine kitap verilenleri görmedin mi? Kendilerine kitap verilenler Yahudiler ve Hristiyanlar. Hidayeti veriyorlar, imanı veriyorlar, sapıklığı satın alıyorlar. Doğru yoldan çıkıp sapık yola gidiyorlar. Yeterli değil, daha yolun sapıtmasını da istiyorlar. Bizim yolumuzu da, İslam yolunu da sapıtmak için çalışmalar yapıyorlar. Nasıl? Bir, teker teker Müslümanları yavretmek için uğraştıkları gibi. 2 müsteşrik yani İslam bilimcisi yetiştirip, Ayet ve hadisleri çirkin göstererek, çirkin manalar vererek, olayları saptırarak insanlığın İslam'a giden yolunu gavurluğa doğru sapıtmak istiyorlar. Ya hocam vallahi ne bileyim ben yani adamlar ileri gitmişler. İleri gitmişleri Türkiye'den söylüyoruz biz. Ben Avrupa'da kalmış bir insan olarak, iki yıla yakın kalmış bir insan olarak söylüyorum. Benim söylememe de bakmayın. Yurt dışında kalan ister komünist ister kapitalist ne olursa olsun Türkiye'den tanıdığınızda soru verin. O aile gibi olmak ister misin diye sorun yalnız. Yoksa çok güzel taraflar da var. Yani yolıyla, suyuyla, parklarıyla, bahçeleriyle e, Türkiye'nin daha 50 yılda ulaşamayacağı bir durum da var. Evet bunu abartmıyorum. 50 yılda ulaşamayacağı bir durum da var. Ama aynı adama sorun. Türkiye'den gitmiş. İliklerine kadar komünist olmuş. Hani e, Nazım Hikmet ayarında bir adam Avrupa'da kalıyor. Bizim insanımızda ama. Türkiye'de yetişmiş. 30'una kadar, 40'ına kadar Türkiye'de kalmış. Sonra da gitmiş Avrupa'ya. O adama sorun. Bir Alman aile gibi, bir Hollandalı aile gibi, bir Fransız aile gibi yaşamak ister misiniz? Ben en zirvesinden örnek vereyim. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy seçimi kazandı. Evli seçime hanımıyla beraber katıldı seçimlere. Kazanınca hanımı arıyor, yok. Yeni bir sevgili bulmuş Marsilya'da. Ben diyor saraya kapanıp da Cumhurbaşkanlığı'nın o protokol hapishanesine giremem. Sevgilimle ben buradayım, sen de kendine bir sevgili bul diyor. O da bir Fransa'da meşhur bir kadınla. Meşhurluğu her yönden. Ona da gitti saraya ve öylece hayatını orada geçirdi. En zirvede. Bunu bizim insanımızdan... Ben komünist oldum, ben efendim ateist oldum, bilmem ne oldum diyenlerin kabul etme imkan ve ihtimali yok. Rabbim bizi uyarıyor ve diyor ki: Vallahu a'lemu bi a'daikun. Sizin size olan düşmanınızı Allah sizden iyi bilir. Bize kim bizim düşmanımız onu Allah daha iyi bilir. Ve kafabillah ilveliyan ve kafabillah ilnasira dost olarak Allah yeter Yardımcı olarak da Allah yeter diyor. Min aladine hadu o Yahudilerde böyle adamlar var ki yuharifun kelime ammawazi kelimelerin manasını yerlerinden oynatırlar, tahrif ederler. Ve yegûlûne semi'nâ ve asaynâ. İşittiniz mi dediğinde işittik diyorlar. Kur'an'ı işittik ancak ve asayna Isyan ettik. Bakarada da geçmiştik. Musa aleyhisselam zamanında Tur dağı ve rafa'nâ fevgâ Onların üzerine Tur'u kaldırdık. Korkularından ''Semi'nâ, semi'nâ'' dediler ama tehlike geçince ''Ve asayına Evet Tevrat'ı işittik ama biz ona göre yaşayamayız. Biz yaşamayız biz. Niye? Çıkarlarımızı zedeliyor. Haram yemeyeceksiniz, faiz alıp vermeyeceksiniz diyor. Biz buna dayanamayız. Biz ısyan ederiz dediler. Vesma laira esma'in ve ra'ina leyim bi <'esnetin> Bizi doy işitmeye sice peygamberefimize diyor. Ve ra'ina. Kötü bir anlamı olan bir kelime bu ama bizi de gözet manasına da gelir. Kelime hem kötü bir anlama gelir hem de bizi de gözet manasına da gelir. Onu kullanmışlar. Bizi de gözet yani diyorlar. Ama o kötü manayı kendi aralarından sırıtarak bak ne söyledim ona diyorlar. Dillerini eğip büyüyerek yapıyorlar. Biz de buna ne diyoruz? Lastikli kelime diyoruz. Lastikli kelimeyi kullanırlar. Daha ve ta'anen fid din, dine de saldırırlar ve nehum garu semiana ve adana keşke şöyle dişerlerdi diyor Rabbim evet Kur'anı işittik ve de itaat ettik vesma bizi de dinle ve zurna bizi de gözet yani ra'ina iki anlamlı kötü ve iyi anlamlı bir kelime kullanmak yerine ve zurna bize de bak bizi de e, e, işit, bizi de gözet deselerdi onlar için daha hayırlı ve daha doğru olurdu diyor Allah Celle Celaluhu öyle diyor da bizi de edebimizi ve edebiyatımızı düzeltiyor lastikli kelimeler kullanmamaya dikkat edeceğiz adama saygılı davrandığınızı İfade eden bir kelimeyi kullanıyorsunuz sonra kendiniz gibi adamların yanına varınca bak ne söyledim ona kötü manasını orada kastediyorsunuz. Bu bize yakışmaz. İçimizden ne geçiyorsa ki hep iyilikler geçmelidir. Düşmanımıza bile onun şahsiyetini yaralayacak kelimeler kullanmamaya dikkat edivereceğiz. La anhumullahu bi küfriyn. <gülüyor> Kafirlikleri nedeniyle Allah onu, onları rahmetinden uzaklaştırdı. Fala yüminüne illa kaliyle. Onlardan çok az insan Müslüman olur diyor. Hala öyle. Dünyada en az Müslüman olan toplum Yahudiler. Olmaz değil var. Yani senede bir kaç tane olur ama <gülüyor> e, az oluyor. يَا اِيُّهَا لَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُسَدِّقَنْ لِمَا Sizin yanınızdaki şu Tevrat var ya, onu tasdik etmek üzere indirilen bu kitaba iman ediniz. Ey ehli kitap! Ey kendilerine kitap verilenler! Bu kitaba inanın Kur'an'a. Bu Kur'an! Sizin elinizdekileri doğruluyor. Yanlışlar var, Tevrat'ın içinde, İncil'in içinde yanlışlar var. Papazların ve kralların ilave ettikleri var. Onları düzeltiyor. Doğruları ortaya çıkarıyor. Min qable ennatmise rucuhen Yüzleriniz insanlıktan çıkarılmadan Hani Bakara suresinde geçti. Onlar yaptıkları yanlışlar nedeniyle Kün-ü dedik. Maymuna dönüşün hadi bakalım. Deyiverdik. Fenerudde âlâ edbârihâ. Sırt üstü, ayakları üzerine geriye döndürmeden. Evneli an kemâ li'annâ ashabes-septî. Cumartesine riayet etmeyenleri, rahmetimizden uzaklaştırdığımız gibi, sizin de başınıza gelmeden iman edin. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın işleri, emirleri hep yerine gelir. اِنَّ la لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَالِكَ Bu ayetin numarasını söyleyeyim. Nisa suresinin 48. ayet kelimesi. kerimesi. Beni teselli eden ayetlerden biri. Günahımı ah, istiyorum işliyoruz günahları. Hatalar var, günahlar var. Allah hepimizi affetsin. Rabbim de diyor ki, Şirk hariç, Allah dileyince bütün günahları affeder. Şirk hariç. Şirk dediğimiz ne? Allah'ın mülkünde Allah'a ortak kılmak. Şirket kelimesinden biliyoruz. Şirket nedir? Bir kurumda iki ve daha fazla kişilerin, hisseleri oranında söz sahibi olmalarıdır. Rabbimin bu dünyada ve yani yarattıkları üzerinde ortağı yoktur. İnsanlar üzerinde de ortak kabul etmeyin. Rabbimin dediği olur deyin. Hiçbir kişi, kurum, devlet neyse koyduğu değerler ve kuralları Allah'ın Kur'an'ında, peygamberinin sünnetinde bildirdiklerinin önüne geçirmeyin. Geri kalanları Allah dilerse affeder diyor Allah Celle Celaluhu. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَا اِذْ مِنْ عَظِيمَةٍ Allah'a ortak koşan çok büyük bir iftirada bulunmuş olur. Filan ülkenin değerleri veya filan kurumun değerlerini ben Allah Kur'an'dan daha değerli görüyorum adamı Allah'ın önüne geçiriyorum. putumu önüne alı Cehenneme doğru senin önderliğini yapıyor. Çünkü İsra suresinde Yaumeyyadru kullu unasin bi imamiyim. İnsanları önderleriyle beraber mahşer yerine getireceğiz. Sonra da cehenneme doğru o kafir yöneticilerle birlikte sevk edecek Allah Celle Celaluhu. <gülüyor> Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Kendimizi temize çıkarmayalım. Şöyle, vallahi benden iyi Müslüman yok. Allah beni cennetine koymayacak da kimi koyacak? Bizimki garanti. Peygamberin haber verdiklerinin dışında hiçbir insanın garantisi yoktur. Bu böyle bilinen. Hocam benim şıhım, şıhıyım da garantisi yok. Filan ilim adamı, onun da garantisi yok. O ilim adamı zaten onu bilir, ayetleri bilir o. Ama biz şunu deriz, müminler cennete gidecektir. Kesin, ırkı, rengi, dili ne olursa olsun. Mümin olarak, imanlı olarak bu dünyadan cennete gidecek şey ahirete gitmeyi Rabbimin lütfuyla başaracak olursa bir insan, müminler cennete gidecektir deriz de, ben cennete gideceğim diyemem. Dersem büyük günahtır. Filan ilim adamı, filan şeyh cennete kesin gidecektir denmez. Hani tabiyenin en büyüklerinden hasan Basri. Bizim sevgimiz vardır, saygımız vardır. Ee, görüşlerinden ve bilgisinden yararlanırız. O bile dememiş ben garanti Hazreti Ömer'in sözü nakledilir. Son bir insan cennete gidecek cehennemden deseler o olurum ümidini taşıyorum diyor. O ki aşereyi mübeşşer edendir. Velillâhu <Sessizlik> yüzekki men yaşa. Allah dilediğini temize çıkarır ve la yuzle nefetiyle kıl kadar, iplik kadar kimseye haksızlık yapılmaz. ündur keyfe يفترون على الله ve وكفى به اثمن مبين Nasıl Allah'a iftirada bulunuyorlar? Bak, şu anda yeryüzünde milyarlarca insan biz Allah'ın söylediklerinden daha güzelini söylüyoruz. İnsanlığın geleceğiyle ilgili olarak. Ve Kur'an'ı ağzına alanların ağzını kurşunlarız. Yapıyorlar. Yapıyorlar şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde. Rabbim onlar, onlar, وَكَفَا بِهِ اِثْمَنْ o büyük apaçık binah onlara yeterli, diyor Allah Celle Celaluhu. Elem terailerledine ütü nasibe minel kitabı yü'minüne bilgi biti ve dâhûti'i Kendilerine kitap verilen, ehli kitaptan, e, kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar putlara ve put insanlara taparlar. Biz onun izinden ayrılmayız. Allah'ın dediği her şeye karşıyız. O'nun verdiği nefesi alırlar, O'nun verdiği burunla, O'nun verdiği ciğerle hayatın tadını alırlar. O'nun verdiği kalple yaşarlar ama Allah'ın yarattığı birini sözünü Allah'ın kitabının önüne geçirirler. وَيَكُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُهَا اُلٰى يَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ Kendileri gibi gavurları gördüklerinde bunların yolu Müslümanların yolundan iyi, iman edenlerin yolundan daha iyi derler. Aynısı denmiyor mu şu anda? Türkiye'nin gavurları, Batılık gavurların yolunu İslam'ın yolundan daha iyi olduğunu söylemiyorlar mı? Bunlar kutperest. Kendileri gibi adamın aklının gölgesinde eziliyorlar, beyin salkısının kusmuğunu beyinlerinde taşıyorlar. Ülâikellezîne <gülüyor> le'anehumullâhu. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Ve men yal'anillâhu felen tecdelehu nasîrâ. <gülüyor> kimi de kimi de Allah rahmetinden uzaklaştırırsa, onlara sen hiçbir yardımcı bulamazsın. Emlehüm nasîrüm münel mülki fe izen lâ yüptûnen nâse illâ Mülkten onlara bir pay verirse, Yahudilere, insanlara bir çekirdeği vermezler diyor. Yahudi karakterini ortaya koyuyor. Em südûnen nâse alâ <gülüyor> mâ atâhumullâhu min fâzlih. Allah'ın lütfundan vermiş olduğunu, insanlara verdiğini, insanlara karşı onlar haset mi ediyorlar? Fekadâteyne âlâ İbrâhîme. İbrahim'e kitabı ve hikmeti ve ataynâhumül mülke'l azîme. Biz İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti peygamberliği verdik ve onlara biz büyük mülk verdik diyor. Hem minhum ve minhum anhu. Kimisi o kitaba iman ettiler, kimisi de o kitaptan uzak durdular. Ve kefa bi cehenneme sæîrâ. Ateş olarak cehennem onlara yeter diyor Allah celledirler. İnnerlade ne kafarı bi ayatina sev ve nusli Ayetlerimizi inkar edenleri ateşe atacağız. Hocam yan verince bitmez mi? Ona cevap veriyor. Kullama nezdet jiluduhum bettelnahum jiludan. Derileri yanıp yok olduğunda yeni deriler getiririz değiştiririz. Niçin diye Tevrat'ta azabı tatmaya devam etsin diye İnna Allah hakani azizen hakima Allah her şeye gücü yeten hükmeden hükmünde hikmet sahip olandır. İman edenlere gelince. Belledine amenu ve amilus İman edip ameli salih işleyenlere gelince Senne dehiluhum cennetin tecrimin tahtiyel enharu kalidin fiha ebeden Altından ırmaklar akan cennete koyacağız onları orada ebediyen kalacaklardır lehum fiha ezvacun mutahhara onlar için tertemiz eşler vardır ve nedehiluhum zillen koyu kölgeler içerisinde yaşayacaklardır diyor Mümin erkeklere de mümin kadınlarda da cennette eşleriyle beraber yaşayacağına bu ayet-i kerime işaret ediyor, doğrudan delalet ediyor. Nasıl bir yerdir? Efendimiz demiş, ayet-i de canların çektiği her şey var diyor. Efendimiz de gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, Gönüllerin hayal edemediği güzellikler vardır. Nasıl olsa ölüyoruz. Sonsuz hayatımızı garantiye almak için Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayır olsun. Hayır içerisinde geçsin.